36. bölüm. Bir gün Resulullah Aleyhisselam Mescid-i Haram'da namaz kılıyordu. Komşusu ve büyük düşmanı Ukbe bin Ebi Muayet geldi. Sırtındaki izarı peştemal aldı. Nebi Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in boğazına doladı ve sıkmaya başladı. Hz. Ebu Bekir bu melaneti gördüğü gibi fırladı, hutbeye sarıldı, bir tarafa savurdu. ''Rabbim Allah'tır demesinden dolayı bir adamı öldürüyorsunuz ha?'' diye haykırdı. İş bu kadarla kalmadı. Kavga büyüdü. Ebu Bekir birkaç hafif yarayla çıktı kavgadan. Bir başka gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine mescidi haramda Rabbinin huzuruna durmuştu. İleride onun çekinmeden ibadet ettiğini gören bir grup müşrik, kendi aralarında hoşlanmadıklarını anlatan bakışlarla bakıştılar. Bakmaz mısınız şu mürahiye? İçinizden kim filanlarda kesilmiş olan devenin işkembesini getirip onun tepesine bırakır? İhtimal ki bunu diyen Amr bin Hişam'dı. Betbaht biri yerinden fırladı. Bu, Resulullah Aleyhisselam'ın komşusu olan Ukbe bin Ebi Muayttı. Gitti, devenin işkembesini yüklenip getirdi. Bu sırada resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem secde halindeydi. İşkembeyi olduğu gibi onun üzerine koydu. Bir kahkaha tufanı koptu. Zaferi biz kazandık demek istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizse secdeyi uzatıyorlar. Birinin gelip onu üzerinden atı vermesini bekliyorlardı. Ama buna kimse cesaret edemedi. Müslümanlardan biri koştu. Nebi Ekrem efendimizin evine ulaştı. Durumu bildirdi. Küçük Fatıma derhal koştu. Babası hala secdede ve işkembe de üzerindeydi elbisesi mahvolmuştu. Müşrikler şakalaşıyor, yüksek perdeden kahkahalarla gülüşüyorlardı. Fatıma, onlara hakaret yağdırarak, işkembeyi çekip aldı. Resulullah aleyhisselam, ayağa kalktı. Zevk içinde kendini seyreden, bedbahtlara baktı. Sonra Kabe'ye döndü, ve ellerini kaldırdı. Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım! Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım! Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım! Ebu Cehil, Amr bin Hişam'ı, Utbe bin Rebiyâ'yı, Şeybe bin Rebiyâ'yı, Velid bin Utbe'yi, Ümeyye bin Halefi, Ukbe bin Ebi Muayit'ı, Umare bin Velid'i, ''Sana havale ediyorum.'' dedi. Gülüşmeler kesildi. Yanık bir kalpten yükselen bu duanın, nerelere kadar varacağını hissetmiş gibiydiler. Resulullah'ın kalbi kırılmış, zulüm ve hakaret görmüştü. Böyle bir durumda onun mübarek ve münevver kalbinden yükselen dualar, Dergahı izzete yükselirdi, gerimi çevrilirdi. Yüce Mevla'nın huzurunda onun dileği kabul edilmezse kiminki kabul edilirdi? Kaldı ki Allah Teala kafir bile olsa zulüm gören kimsenin duasını geri çevirmezdi. Müşriklerin rahatsız etmeye çalıştıkları bu kalp, Rabbol Alemin için bütün kainattan daha kıymetliydi. Kainatı bu kalbin sahibi hürmetine yaratmıştı. Uzun yıllar önce Cebrail ve Mikail gibi iki büyük melek vasıtasıyla bu kalp ilahi bir ameliyata tabi tutulmuş, serveri kainat olması için özel olarak terbiye edilmiş, hazırlanmıştı. Bu kalbe Yüce Mevla, kendi rızasına uymayan hiçbir düşünceyi, hiçbir duyguyu almamıştı. En gerçek manasıyla bir Beytullah, Nazargahı ilahiydi. Allah'ın alemlere rahmeti bu kalpten dağılıyordu. Öyle olunca bu duanın geri çevrilmesi, kabul edilmemesi düşünülemezdi. Nitekim Allah'a ve Resulüne eziyet vermeye çıkanları Allah Teala dünyada da ahirette de lanetlemiştir. Hükmü bu pesbayeliğe düşenlerin boynuna bir daha çıkartılmamak üzere ulaşacaktı. Resulünü her türlü değerin üzerinde tutan Yüce Mevla'nın değişmez hükmüydü bu. Nebi Ekrem Efendimiz derhal oradan uzaklaştı. Vahyin ilk günlerinde kendisine elbiseni temiz tut, emrini veren Mevlasının bu emrini yerine getirecekti ayağına batan bir diken sebebiyle bile bir mümin için günah dökülmesi ve derece ilerlemesi olursa, bu hadiseden dolayı Resulullah'ın hatırı sayılır merhaleler açtığını hesap etmek zor olmasa gerekir. Her gün yeni bir ahlaksızlık sergileyen, ya bizzat kendisi yapan, yahut başkalarını bu edepsizliğe teşvik eden mahzun kabilesinden Amr bin Hişam, Böylece ebediyen lanetlenmeye layık bir künye lakap almış bulunuyordu. Ebu Cehil. Bu kelimenin manası su katılmamış, edepsiz, ahlaksız demekti. Edepsizliğin, ahlaksızlığın asıl kaynağı olan betbat manasına geliyordu. Bu devrin adı cahiliye devriydi. Ebu Cehil ise bu devrin her çeşit arsızlığını şahsında toplamış sefil, bedbat, şirret bir kişiydi. Yeryüzünden arsızlık tırnakla kazınmış olsa, onu bütün özellikleriyle yeni baştan üretebilecek, öğretebilecek bir kabiliyete sahipti. O, bundan sonra da bu isme en layık şahıs olduğunu gösterecek. Resulullahın ona, Ebu Cehil adını vermekte ne kadar haklı olduğunu bizzat kendisi ispatlayacaktı. Daha önce Ebu Cehil tarafından namaz kılarken, rahatsız edilmek üzereyken onun önüne bir ateş deresi çıkartan ve onu geldiğine pişman eden Yüce Mevla, neden bu çirkin hareket yapanların önüne de böyle bir engel çıkarmadı? Bunun sebebi konusunda ne söylense cilve-i çerçevesini aşamayacaktır. Bir Haksızlık ve Bir Hülfül Fudül Üyesi Mescidi haramda oturup sohbet edenler yükselen bir feryatla başlarını kaldırdılar. Yabancı biri feryat eden. Arada bir ''Yok mu benim hakkımı alacak bir insan ey harem halkı?'' diye bağırıyor, dövünüyordu. ''Ne var ne oluyorsun?'' ''Hakkımı alın diyorum. Harem halkının yardımcı olmasını istiyorum.'' ''Kimdendir alacağım?'' ''Amr bin Hişam'da. Masum kabilesindenmiş. Ebul Hakem diyorlarmış ona.'' <gülüyor> ''Anlaşıldı. Sen şu adama kadar git.'' ''Amrın yakın dostudur, hemen gider. İki bir dedirtmeden hakkını alıverir.'' Adam İraş kabilesindendi. Önüne satacağı develerine katıp getirmiş, Ebu Cehil de ondan satın almıştı. Ama parayı vermek hiç işine gelmiyor, adamı yanına bile yaklaştırmıyordu. Son bir ümitle Kabe'nin yanında bulunanlardan yardım istemiş, onlar da ileride oturan ve Ebu Cehil'in arkadaş olarak tanıttıkları Resulullah'ı göstermişlerdi. Adam peygamber aleyhisselama yaklaştı. ''Beni sana gönderdiler.'' dedi. ''Nedir maksadın?'' Hadiseyi baştan sona anlattı. Serveri Enbiya'ya gönderdikten sonra gözlerde bir neşe belirdi. Bıyık altından gülmeler oldu. İçlerinden biri onucakları yerinde izlemek üzere ayrı bir yoldan ve koşak koşa gitti. Ebu Cehil'in evini rahatça görebileceği bir yere gizlendi. Ebu Cehil kapıyı açtığı zaman karşısında Resulullah'ı ve İraçlı adamı gördü. Yüzü birden sarardı. ''Ne istiyorsunuz?'' diye kekeledi. ''Bu adamın hakkını ver. Bir dakika bekleyin.'' İçeri giren Ebu Cehil gelenleri fazla bekletmedi. Geldi ve adamın eline parasını noksansız saydı. ''Alacağım bu kadar mıdır?'' ''Evet bu kadar.'' ''O halde güle güle harca.'' Ebu Cehil evine girdi. Adam... Resulullah'a teşekkür ederek ayrıldı. İçini büyük bir neşe doldurmuştu. Ebu Cehil kapıyı kapadığı zaman duvara dayanma lüzumunu hissetti. Bir müddet olduğu yerde kaldı. Daha sonra sendeler gibi eve yürüdü. Bir köşeye uzandı, sırt üstü yattı ve dinlenmeye başladı. Mutlaka bir şeyler olmalıydı. Azrail görmüşçesine sararmış, bitkin, perişan bir halde serilmişti. Belki de birden beklenmedik bir hastalık çökmüştü. İraşlı geldi, kendisine Allah Resulü'nü gösterenleri buldu. Size çok teşekkür ederim. Gerçekten de sözü geçer, hatırı sayılır bir kişiye dalalet ettirdiniz beni, dedi. Ciddi mi söylüyorsun? Yoksa bizimle eğleniyor musun sen? Adam torbayı gösterdi. İşte, dedi. Hepsini aldın paramın. ''Sizin gibi iyi insanlar olduktan sonra dertli dermanını bulacaktır. Çok teşekkür ederim.'' Daha sonra ayrılıp gitti. Biraz sonra Ebu Cehil geldi. ''Neler oldu ey Hişamın oğlu anlat bizlere.'' ''Muhammed'in karşısında kuzu gibi olmuşsun.'' Ebu Cehil şaşırmıştı. ''Canım sizin uçan kuştan haberiniz mi oluyor? Kim nereden biliyor nelerin olduğunu?'' bir bin Rebiya olanları anlattı. Ancak biz işin böyle olacağını hiç hesaba katmamıştık. Ebu Cehil'in gözleri bir noktayı delmeye uğraşır gibiydi. ''Yazıklar olsun size'' dedi. ''Neler oldu neler.'' Adam, adam kapımı çalıp da ''Ya Ebul Hakem'' diye seslenince birden içim titredi. Dizlerimin bağı çözüldü sandım. Dışarı çıktım. Bir de baktım onun başının üzerinde korkunç bir deve... ''Devi ama başı, boynu, dişleri öyle korkunç ki. Bakın, bakın hala ürperiyorum. Yemin ederim böyle bir deveyi rüyamda bile görmüş değilim.'' Bir iki nefes alımı dinlendi. ''Babam Hişam'ın başına yemin ederim ki hiç kimse böyle bir deveyi rüyasında bile görmüş değil.'' Bir iki nefes daha aldı. Kimse tek kelime söylemiyordu.'' ''Vallahi bir vermem deseydim beni bir noktada yutacak gibiydi.'' Ebu Cehil yalan söylemiyordu. Bunları anlatırken vücudunun tüyleri hatta başındaki saçlar diken diken olmuştu. Peki bu deveden Muhammed ve o yabancı korkmuyorlar mıydı? ''Vallahi bilmiyorum. Bunu düşünecek halde bile değildim. Ama görseler hiç çare yok akılları çıkardı.'' Utbe'ye gönderdikleri adama döndü. Bize o develerden hiç bahsetmedin.'' dedi. Adam dudak büktü. ''Vallahi ben deve falan görmedim. Size de gördüklerimi ve olanları olduğu gibi anlattım. Anlaşılan ey Ebul Hakem sen bir sihir oyununa getirilmişsin. Evet ortada deve olsa kör olmayan üç kişiden biri daha görmeliydi.'' Ebu cihil, dişlerini gıcırdatıyor yumruklarını sıkıyordu. Bir işkence kurbanı daha, Habbab. Habbab bin Eret ilk Müslümanlardandı. Efendimizin Erkam'ın evine çekilmesinden önce İslam dinini seçmiş bulunuyordu. Ne var ki sahibi Ümmü Enmar ismindeki kadın onun Müslüman olduğunu geç duymuş, duyunca da çileden çıkmıştı. Habbab, demircilik yapıyordu. Bir gün tezgahının başında çalışırken Ümmü Enmar geliverdi. Senin Muhammed'e uyduğunu duydum ey Habbap. Evet ya Ümmü Enmar. Ona uydum. Dinini kabul ettim. Derhal dönecek ve eski dinine gireceksin. Ama Muhammed bize kötü şeyleri emretmiyor ki. Aksine kötü şeyleri bırakmamızı, iyiliklere koşmamızı emrediyor. Ben sana neyi emrediyorsam onu yapacaksın ey Habbap. Her emrini yaparım. Ama dinimi terk edemem. Sonra pişman ederim seni ey Habab. Bu dine girdiğim için pişman olacağımı zannetmiyorum. Ümmü Enmar yanındaki kölelerini emretti. Ocakta bulunan kızgın demirler çıkartıldı. Ve bir işaretle hababın sırtına yapıştırıldı. Acı bir inilti, acı bir cızırtı duyuldu. Ortalığı yanık kokusu kapladı. Habab'ın sırtında hayatı boyunca kalacak kalın bir çizgi meydana gelmiş ve duyduğu acı sebebiyle bayılmıştı. Habab, dağlanan sırtının acısına gözyaşlarını eş ederek sabahladı. Bütün vücudunu bir ateş sarmıştı. İkinci ve üçüncü günler yine Habbab'ın dağlanması ve feryat etmesiyle geçti. Vücudunda yan yana kalın yanık çizgiler meydana geldi. Ve bir gün Habbab Ramda denilen taşlığa götürüldü. Orada bir ateş yakıldı. Yanan ateşler bir insanın vücudunu kaplayacak şekilde yayıldı. Daha sonra Habbab ateşin üzerine yatırıldı kalkmaması için üzerine yüklendiler Habab korkunç sesler çıkartarak haykırıyor vücudundan yanan kısımlardan bu işkence yapanları da iğrendirecek acı bir koku yükseliyordu Ümmü Enmar ateşler sönünceye kadar bizzat bu işkenceye nezaret etmiş ara sıra bırakmayın sıkı tutun demekten öteye bir şey konuşmamıştı Bir gün Resulullah Aleyhisselam Kabe'nin gölgesinde oturmaktaydı. İşkenceden perişan hale gelmiş olan Abbap bulunduğu bir fırsatı değerlendirmiş Resulullah'ın yanına gelmişti. Birkaç kişiyle oturuyordu. Ya Allah, bizim için yardım dilemez misin? dediler. Resulullah onlara baktı. Sizden evvelkiler için bir çukur kazılır. Adam içine sokulur. Sonra bir hızar testere getirilir ve adam ikiye biçilirdi. Böyle olduğu halde bu işkenceler onu dininden döndüremezdi. Yine bir başkası kemikleriyle sinirleri arasına ulaşan demir taraklarla taranır. Bu da onu dininden ayıramazdı. Yemin ederim ki Allah Teala bu işi tamamlayacaktır. Öyle ki bir yolcu Sanadan kalkıp Hadramet'e kadar yürüyecek... Ve bu yolculuk anında sadece Allah'tan ve koyunlarına saldırmasından çekindiği kurt'tan korkacaktır. Ama siz acele ediyorsunuz." dedi. Ya Nebi Allah, ölümü temenni edelim mi? Zaman geldi. Ümme var, Habba baba yeter mi? Hayır. Çaresiz kalıyoruz ya Resulallah. Sabrımız tükenmiş oluyor. Sizden biri başına gelen musibetten dolayı ölümü temenni etmesin. Mecbur kalırsa Allah'ım. Hayatta kalmak benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Ölmek hakkımda hayırlı olduğu takdirde beni öldür desin. Hambab ve arkadaşları bu hadisi şerifi kendilerine prensip edindiler. Sabırlarının en son noktasına kadar dayanmayı, tahammüllerinin en son derecesine gelince, işe yeniden başlamayı, yeniden sabretmeyi fakat ölümü temenni etmemeyi kararlaştırdılar. Daha tırmanan bir insan karşısındaki tepeyi en son tepe zanneder. Oraya vardığında o tepeden başlamak üzere ikinci bir tepenin yükseldiğini görür. İkinci tepenin üzerine çıktığında daha yüksek bir üçüncü tepeyle karşılaşır. Hakikaten böyle olduğunu bilenler ilk tepeyi aşınca işin bitmeyeceğini adları gibi bilirler. Bu sebeple hazırlıklarını ona göre yaparlar. Habab ve arkadaşlarına bu yol gösterilmiş. Çekilenlerin ötesinde daha acı işkencelerin de bulunduğu ve bunun son olmayacağı düşüncesiyle sabretmeleri gerektiği hatırlatılmıştı. Ancak bu yokuşlar muhakkak bir gün düzlüğe kavuşacak. Dökülen terlerin, katlanılan eziyetlerin ardından rahat ve huzur dolu günler gelecekti. Dişler tekrar sıkıldı, enerjiler tekrar ayarlandı. Yapılan bütün işkenceleri daha büyü de olabilirdi düşüncesi altında Allah beni daha fazlasıyla mükafatlandıracak inancıyla göğüs gerer oldular. O kadar ki yıllar sonra Habab'ın hayal bile edemediği güzel günler olduktan ve o günlerde işkence için değil, hastalıktan dolayı ayrı ayrı 7 defa karnını dağladıktan sonra bile Habab sabrını ve Resulullah'a olan bağlılığını şu cümleyle dile getiriyordu: Şayet Resulullah ölümü temenni etmeyi yasaklamasaydı, mutlaka ölmeyi isterdim." dedi. Zaman geldi, Ümmü Enmar, Habbab'a yeter derecede işkence yaptığı kanaatine vardı ve onu dilediği dinde kalmak üzere serbest bıraktı. Habbab, inen Kur'an ayetlerini büyük bir istekle ezberliyor. Diğer müminlere de öğretmeyi kendine vazife biliyordu. Bu bakımdan o, İlk Kur'an öğretmenleri arasında yer aldı. Nebi Ekrem Efendimizin evinde mutlu bir evlilik oldu. Bir gün Resulullah Aleyhisselam ''Cennetlik bir hanımla evlenmek isteyen Ümmü Eymen'le evlensin.'' buyurdu. Ümmü Eymen'i anası gibi severdi. Ta küçüklüğünden beri onda birçok iyilikler görmüş, anasız kaldığı günlerin acısını onun kucağında dindirmeye çalışmıştı. Ben isterim ya Resulallah. Cevap veren evlatlığı Zeyd'ti. Henüz 20 yaşlarına ulaşmış, tığ gibi bir delikanlı olan zeyt ve 50 yaşlarını aşmış bulunan Ümmü Eymen. Fahri Mürsel'in tarafından kıyılan nikahla evlenmiş oldular. Her ikisi de Resulullah Aleyhisselam'a pek yakın insanlardı. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 36. bölümünü dinlediniz.